Tuhaf Bir Adamın Rüyası Fyodor Dostoyevski Fantastik bir öykü Tuhaf bir adamım ben. Şimdilerde insanlar deli olduğumu söylüyorlar. Onların gözünde daha önceleri olduğum gibi tuhaf olarak kalsaydım benim için yüceltici bir şey olurdu bu. Ama artık kızmıyorum böyle düşündükleri için. Şimdi bütün insanları sevimli buluyorum. Benimle alay ettiklerinde bile Nedense benimle alay ettiklerinde daha sevimli de buluyorum onları. İnsanları benimle alay ederken gördükçe içim öylesine sızlamasa, kendime değil onlara sevgimden, ben de onlarla birlikte gülerdim. Gerçeği bilmedikleri için üzülüyorum. Ama ben biliyorum gerçeği. Ah, insanın gerçeği yalnız kendisinin bilmesi ne zor bir şey. Oysa onlar anlayamıyorlar bunu. Hayır, anlayamıyorlar. ''Gel gelelim, insanlar beni tuhaf buldukları için önceleri çok acı çekiyordum. Ne var ki öyle görünmüyordum. Gerçekte de öyleydim. Her zaman tuhaf biriydim. Ben biliyorum bunu. Belki doğduğum günden beri tuhaftım. Sanırım 7 yaşımdayken bile tuhaf olduğumun farkındaydım. Sonra okula gittim, sonra üniversiteye. Öğrenim gördüğüm ölçüde tuhaf biri olduğuma olan inancım güçlendi. Öyle ki... Üniversite öğrenimim benim için sırf orada öğrendiklerimin derinliğine indiğim ölçüde bana tuhaf olduğumu kanıtlamak ve öğretmek için vardı sanki. Yaşamımda da durum öğrenimimde olduğu gibiydi. Dış görünümümün her bakımdan tuhaf olduğuyla ilgili bilincim her yıl biraz daha artıyor, güçleniyordu. Herkes her zaman alay ediyordu benimle. Ama benim tuhaf olduğumu dünyada herkesten iyi bilen biri varsa onun da ben olduğumu hiçbiri bilemiyor, fark edemiyordu. İşte benim en çok gücüme giden de buydu, yani bunu onların bilmemesi. Ama ben kendimdim bunun suçlusu. Öylesine gururluydum ki, tuhaf biri olduğumu hiçbir nedenle hiç kimseye kesinlikle itiraf etmek istemiyordum. Bu gururum yıldan yıla giderek büyüyordu. ne, bu kim olursa olsun, Tuhaf biri olduğumu açıklayacak olsam, sanırım hemen o akşam beynime bir kurşun sıkardım. Ah, şöyle veya böyle dayanamayıp, durup dururken bunu arkadaşlarıma açıklarım korkumdan. Çocukluğumda ne acılar çektim. Ne var ki gençlik çağına geçişimden sonra bu korkun özelliğimin bilincine her yıl daha da çok varmama karşın bunu nedense biraz daha sakin karşılamaya başlamıştım. Bunun neden böyle olduğunu bugüne kadar çözebilmiş değilim. Belki de herhangi bir nedenle ruhuma çökmüş, orada büyüdükçe büyümüş, benden çok yükseklerde korkunç bir hüzündür bunun nedeni. Evet, içime yerleşmiş olan, dünyada her yerde her şeyin aynı olduğu kanısıydı bunun nedeni. Çok eskilerden beri seziyordum bunu ama kesin kanısı geçen yıl birdenbire yer ettiği içimde. Ansızın dünya varmış ya da hiçbir yerde hiçbir şey yokmuş benim için bunun bir anlamı olamazmış gibi hissettim. Benim için hiçbir şeyin var olmadığını bütün varlığımla duymaya anlamaya başladım. Başlangıçta daha önce her şey varmış gibi geliyordu bana ama sonra daha önce de bir şeyin olmadığını ancak nedense bana öyle geldiğini anladım. Başlangıçta...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 En küçük, önemsiz şeylerde bile kendini gösteriyordu bu durum. Söz gelimi, sokakta yürürken insanlara çarptığım oluyordu. Dalgınlığım veya o anda bir şeyler düşündüğüm için değildi bu. Ne düşünüyor olabilirdim? O sıralar düşünmeyi bütünüyle bırakmıştım. Hiçbir şey umurumda değildi. Kafamda bir takım sorunları çözüyor olsaydım hadi neyse. Yoo, bir tanesini bile çözmeye çalıştığım yoktu. Hem ne çok sorunum vardı... Ama hiçbir şeyi umursamıyordum artık. Sorunlarım giderek uzaklaşıyorlardı benden. Ve işte ondan sonra öğrendim gerçeği. Geçen yıl Kasım'da öğrendim her şeyi. Özellikle de Kasım'ın üçünde. O günden bu yana da her dakikamı, her anımı hatırlıyorum. Karanlık, son derece karanlık bir geceydi. Daha karanlık bir gece olamazdı. Saat on biri geçmişti. Eve gidiyordum. Çok iyi hatırlıyorum. Daha iç karartan bir gecenin olamayacağını düşünüyordum. Fiziksel yönden bile bütün gün durmadan yağmur yağmıştı. Üstelik çok soğuk. İnsanın içini karartan bir yağmurdu bu. Hatta insana göz daha veren bir yağmur. Hatırlıyorum. İnsanlara açıkça düşman bir yağmurdu. Ama 12'ye doğru birden dinmişti. Korkunç bir ıslaklık. Yağmur yağarken olduğundan daha ıslak. Daha soğuk bir ıslaklık başlamıştı. Her şeyden, sokaktaki her taştan ve sokaktan ara sokakların uzaklarına bakıldığında derinliklerden anlaşılmaz bir buhar yükseliyordu. Nedense birden bütün sokak lambaları sönse ortalık daha az iç karartıcı olurdu gibi geldi bana. Işıklar hüzün veriyordu insana. Çünkü her şeyi aydınlatıyorlardı. O gün hemen hiçbir şey yememiştim. ''Bütün akşam bir mühendisin bürosunda oturmuştum. Mühendisin bürosunda iki de arkadaşı vardı. Ben hep susmuştum. Sanırım sıkmıştım da onları. Aralarında heyecanlı konuşuyorlardı. Bir ara tartışmışlardı bile. Ama hiçbir şeyi umursamadıkları belliydi. Farkındaydım bunun. Öylesine heyecanlanmış tartışıyorlardı. Birden söyledim onlara bunu. ''Baylar'' dedim. ''Evet hiçbir şeyi umursadığınız yok sizin.'' Gücenmediler bu söylediğime. Alay etmeye başladılar benimle. Bunu onlara herhangi bir sitemde bulunmak için söylememiştim. Ben de hiçbir şeyi umursamıyordum çünkü. Benim de hiçbir şeyi umursamadığımı görmüşlerdi. Bu onları da neşelendirmişti. Sokak lambalarını düşünerek yürürken başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Korkunç bir karanlık vardı yukarılarda. Ama bulutların arasından dipsiz kapkara lekeler seçmek olasıydı. Bu lekelerden birinde ansızın küçük bir yıldız fark ettim ve gözümü ayırmadan ona bakmaya başladım. Çünkü bu küçük yıldız o gece kendimi öldüreceğimi hatırlatmıştı bana. Kesin kararımı iki ay önce vermiştim. Pek param yoktu ama gene de iyi bir tabanca satın almış, hemen o gün mermilerini yerleştirmiştim. Ama iki ay geçmişti aradan. Tabanca hala kutusunda duruyordu. Ancak her şeyi öylesine umursamıyordum ki o kadar umursamaz olmadığım bir anı yakalamak istiyordum. Bunu niçin bekliyordum bilemiyorum. Bu iki ay süresince her akşam eve dönerken kararımı o akşam gerçekleştireceğimi, beynime bir kurşun sıkacağımı düşünüyordum. Hep o anı bekliyordum. İşte şimdi de bu küçük yıldız düşüncemi netleştirmişti ve bu gece her şeyin kesinlikle biteceğini anlamıştım. Bu küçük yıldız neden böyle düşünmeme neden olmuştu bilmiyorum. İşte tam o anda ben gökyüzüne bakarken o kız çocuğu yapıştı koluma. Sokak bomboştu. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Uzakta bir faytoncu sürücü yerinde uyukluyordu. Kız çocuğu sekiz yaşlarındaydı. Başında başörtüsü vardı. Üzerinde yalnızca bir entari. Sırılsıklandı. Ama şimdi daha çok onun yırtık, sırılsıklan başörtüsünü hatırlıyorum. Özellikle başörtüsü dikkatimi çekmişti. Birden kolumdan çekiştirmeye, bana seslenmeye başlamıştı. Ağlamıyordu ama kesik kesik bağırarak bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Soğuktan tir tir titrediği için sözcükleri tam söyleyemiyordu. Nedense dehşet içindeydi ve umutsuzca bağırıyordu. Anneciğim, anneciğim. Dönüp baktım yüzüne ama bir şey söylemedim, yürüdüm. Ama yanımdan ayrılmıyor, kolumdan çekiştirmeyi sürdürüyordu. Sesinde çok korkmuş çocukların sesindeki o derin umutsuzluk vardı. Çocukların sesindeki o umutsuzluğu çok iyi bilirim. Sözcükleri tam söyleyemiyordu ama annesinin bir yerlerde ölmek üzere olduğunu ya da başına çok kötü bir şey geldiğini, kızcağızın birilerini çağırmak, annesine yardım edecek birilerini bulmak için sokağa fırladığını anlamıştım. Ama onunla birlikte gitmedim. Tersine birden aklıma onu kovmak düşüncesi geldi. Önce bir polis bulmasını, ondan yardım istemesini söyledim. Ama o, yalvarır gibi iki elini birleştirip hıçkıra hıçkıra ağlamaya, peşimi bırakmadan yanım sıra koşmaya başladı. İşte o zaman ittim onu ve bağırdım. Hala yüksek sesle yalvarıyordu. ''Ne olursunuz beyim, beyim!'' Sonra birden ayrıldı yanımdan. Koşarak karşı kaldırıma geçti. Orada başka biri vardı. Besbelli, beni bırakıp ona koşmuştu. Beşinci kata odama çıktım. Ev sahibinin odalarını ayrı ayrı kiraya verdiği dairesinin bir odasında oturuyordum. Benimki çatı arasında yoksul, çok küçük bir oda. Penceresi yarım daire biçiminde. Odamda muşamba kaplı bir divan, üzerinde kitaplarımın olduğu bir masa, iki sandalye ve eski mi eski ama geniş, rahat bir koltuk var. Oturdum. Küçük bir mum yaktım ve düşünmeye başladım. Bitişikteki odada gürültü patırtı sürüp gidiyordu. Üç gündür dinmek bilmiyordu bu patırdı. Ordudan ayrılmış bir yüzbaşı oturuyor orada. Şimdi konukları var. İğrenç, aşağılık altı adam. Vodka içiyorlar. Eski püskü kağıtlarla iskambül oynuyorlar. Bir gece önce kavga vardı orada. Çok iyi biliyorum, içlerinden ikisi birbirlerini saçlarından yakalayıp uzun süre yerlerde sürüklenmişlerdi. Ev sahibesi polise şikayet etmek istiyor ama yüzbaşıdan çok korkuyor. Odalarda oturan kiracılar arasında biri burada hastalanmış küçük üç çocuğuyla kente gelmiş kısa boylu, sıska, dul bir subay karısı var. Kadın da çocukları da yüzbaşıdan ölesiye korkuyorlar. Bütün gece korkudan titreyerek haç çıkarıp duruyorlar. Çocukların en küçüğüne korkudan bir çeşit nöbet bile gelmişti. Biliyorum bu yüzbaşı nevski Caddesi'nde insanları durdurup dileniyor. Orduya geri almıyorlar onu. Ama çok tuhaftır, ben de bunun için anlatıyorum bunu zaten, bitişik odada oturan bu yüzbaşının gürültüsünden bir aydır hiç rahatsız olduğum yoktu. Kuşkusuz onunla dost olmaktan baştan beri kaçınmıştım. İlk görüşmemizde o da sıkılmıştı benden. Ne var ki bitişik odada ne kadar bağırıp çağırıyorlarsa, ne kadar gürültü ediyorlarsa hiç umursamıyorum. Bütün gece oturuyorum. Ama inanın hiç duymuyorum gürültülerini. Öylesine unutup gidiyorum onları. Doğrusunu isterseniz geceleri gün ağarana kadar uyumuyorum. Bir yıldır öyle. Bütün gece masanın yanındaki koltukta oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yalnızca gündüzleri kitap okuyorum. Koltukta oturuyorum. Bir şey düşünmüyorum bile. Ama bu arada bir takım düşünceler dolaşıp duruyor kafamın içinde. Bırakıyorum. İstedikleri gibi dolaşıyorlar. Mum... Bütün gece yanıp bitiyor. Yavaşça çöktüm koltuğa. Tabancayı çıkarıp önüme koydum. Onu çıkarıp önüme koyduğumda, hatırlıyorum, şöyle sordum kendime. Böyle mi olacak? Ve büyük bir kararlılıkla cevap verdim kendime. Evet, yani beynime bir kurşun sıkacaktım. Bu gece kesinlikle intihar edeceğimi biliyordum. Ama masanın başında öyle daha ne kadar oturacaktım bunu bilmiyordum. Evet, o küçük kız olmasaydı elbette mermiyi sıkmıştım kafama. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçi hiçbir şey etkilemiyordu beni ama inanın söz gelimi acıyı hissediyordum. Biri vursa bana acı duyuyordum. Ruhsal yönden de öyleydi. Çok acıklı bir şey olduğunda, henüz hiçbir şeyi umursamamaya başlamadığım zamanlarda olduğu gibi yüreğim burkuluyordu, üzülüyordum. Biraz önce de gene öyle burkulmuştu yüreğim. O küçük kıza yardım edebilirdim. Neden yardım etmemiştim ona? O anda kafamın içinde beliren bir düşünce yüzünden. O küçük kız kolumdan çekelerken, Beni bir yerlere götürmeye çalışırken birden bir soru gelmişti aklıma ve yanıt bulamamıştım o soruya. Saçma bir soruydu bu ama canımı sıkmıştı. O gece intihar etmeye karar verdiğime göre, dünyada artık hiçbir şeyi her zaman olduğundan daha da çok umursamamam gerektiği düşüncesi canımı sıkmıştı. Neden birden bazı şeyleri umursamadan edemediğimi, o küçük kıza acıdığımı hissetmiştim. Hatırlıyorum, çok acıyordum ona. Hem bu acıma duygusu çok tuhaf ve benim o andaki durumuma hiç mi hiç uygun değildi. Evet, o gelip geçici duygularımı daha iyi anlatacak durumda değildim. Ama duygularım evde masaya oturduğunda da devam ediyordu ve uzun zamandır olmadığım kadar öfkeliydim. Kafamın içinde düşünceler birbirini izliyordu. Açık seçik olarak, ben bir sıfır değil de bir insansam, henüz sıfır olmadıysam yaşıyorum demekti. Ve dolayısıyla acı çekebilir, öfkelenebilir, davranışlarımdan utanç duyabilirdim. Öyle olsun varsındı. Ama söz gelimi, iki saat sonra kendimi öldüreceksem o küçük kızdan bana neydi? O zaman bu davranışımdan da, dünyadaki her şeyden de bana neydi? Sıfır olacaktım çünkü. Tam bir sıfır. Yoksa o anda tam anlamıyla yok olacağım. Yani artık hiçbir şeyin var olmayacağını düşünmem, o kız çocuğuna hissedeceğim acıma duygumu da, yaptığım o aşağılık davranıştan sonra duyacağım utanma duygumu da etkilemeyecek miydi? Evet, evet. İşte bu yüzden tepinerek bağırmıştım o zavallı çocuğa. Bundan böyle yalnızca acıma duygusu duymayacaktım. Üstüne üstlük insanlık dışı çirkin bir şey de yapabilirdim artık. İki saat sonra her şey bitecek, karanlığa gömülecekti çünkü. O kıza neden bağırdığıma inanıyor musunuz şimdi? Benim hiç kuşkum yok bundan. Yaşamın da dünyanın da artık bana bağlı olduğuna inanıyordum. Şöyle bile diyebilirdim, benim için yaratılmıştı sanki dünya, benim için vardı. Tabancayı şakama dayayıp tetiği çekersem, hiç değilse benim için dünya olmayacaktı artık. Benden sonra belki de herkes için gerçekten hiçbir şeyin kalmayacağını ve benim bilincim kararır kararmaz bütün dünyanın, yalnızca benim bilincimin ürünü bir hayal gibi ansızın kaybolacağını, Kararacağını, bütün bu dünya, bütün bu insanlar belki de yalnızca ben oldukları için boşalacağını söylemiyorum artık. Hatırlıyorum, oturmuş düşünürken bütün bunlar birbirini aralıksız izleyerek geçiyordu aklımdan. Bu arada bambaşka şeyler de düşünüyordum. Söz gelimi, birden son derece tuhaf bir şey geldi aklıma. Daha önce Ay'da veya Mars'ta yaşamış olsaydım, ve orada insanın tüylerini ürperten son derece iğrenç bir şey yapmış olsaydım, bu yüzden insanın ancak bazen rüyasında gördüğü bir kabusta olabilecek biçimde aşağılanmış, tekmelenmiş olsaydım ve sonra dünyaya gelseydim, başka bir gezegende o aşağılık davranışım burada da aklımdan çıkmasaydı, Ayrıca oraya bir daha hiçbir nedenle hiçbir zaman dönmeyeceğimi de bilseydim, Dünyadan aya bakarken acaba hiçbir şeyi umursar mıydım, umursamaz mıydım? O davranışım yüzünden utanç duyar mıydım, duymaz mıydım? Boş ve gereksiz sorulardı bunlar. Çünkü tabanca önümde duruyordu ve kafamdakinin kesinlikle gerçekleşeceğini bütün varlığımla biliyordum. Ama gene de öfkelendiriyordu beni bu sorular. Cinlerimi tepeme çıkarıyordu. Bir sorunu çözmeden ölemem gibi geliyordu bana. Sözün kısası o küçük kız kurtarmıştı beni. Çünkü kafamdaki sorular intihar etmemi erteletmişti bana. Yüzbaşının odasındaki gürültü de yavaş yavaş dinmeye başlamıştı. Kağıt oyununu bitirmişler, yatmaya hazırlanıyorlardı. Ama hala birbirlerine homurdanıyor, tembel tembel küfürleşiyorlardı. Tam o sırada masanın başında koltukta otururken birden uykuya daldım. Daha önce hiç böyle bir şey gelmemişti başıma. Farkına varmadan uykuya dalmıştım. Bilindiği gibi son derece tuhaf bir olgudur rüyalar. Bazıları kuyumcu işlemesinin tüm ayrıntılarıyla korkunç derecede açık, seçik, canlıdır. Bazıları ise örneğin siz daha yerini, zamanını fark edemeden gelip geçer. Sanırım... Rüyaları mantık değil, istek, akıl değil, kalp yönlendiriyor. Ama öte yandan aklım rüyalarımda bazen öylesine tuhaf, inanılmaz şeyler yaratmıştır ki, bununla birlikte rüyalarımda anlaşılmaz şeyler de olmuştur aklımda. Söz gelimi, kardeşim bundan beş yıl önce öldü. Kimi zaman rüyamda görüyorum onu. İşlerimde yardımcı oluyor bana. Büyük bir ilgiyle çalışıyoruz. Ama ben rüyam süresince kardeşimin öldüğünü, onu gömdüğümüzü kesin olarak biliyorum. Onun ölmüş olmasına karşın, gene de yanımda bulunmasını, bana yardım etmesini neden yadırgamıyorum? Mantığım neden kabul ediyor bunu? Ama yeter artık. Gördüğüm rüyayı anlatacağım size. Evet, o gece... Üç Kasım gecesi o rüyayı gördüm. Şimdi herkes onun sadece bir rüya olduğunu söyleyerek takılacak bana. Peki ama ha bir rüya olmuş ya da olmamış. Beni gerçeğe ulaştırdıktan sonra ne değişir? Hepsi bir değil mi? İnsan bir kez gerçeği tanırsa, onu görürse, onun gerçek olduğunu, başka bir gerçeğin olmadığını, olamayacağını bilir artık. Uyanık ya da uykuda olması hiçbir şeyi değiştirmez. Rüya olsun varsın ama sizlerin öylesine yücelttiğiniz bu hayatı kendimi öldürerek sonlandırmak istiyordum ben. Ama gördüğüm o rüya, gördüğüm o rüya, o rüya yepyeni, büyük, bambaşka, güçlü bir hayat bağışladı bana. Dinleyin. Hiç farkına varmadan, hatta kafamdaki şeyleri düşünmeyi sürdürüyormuşum gibi uykuya daldığımı söyledim. Rüyamda ansızın tabancayı elime aldım. Oturduğum yerde doğrudan kalbime dayadım. Başıma değil de kalbime. Oysa daha önce kesinlikle başıma, özellikle sağ şakama ateş etmeye karar vermiştim. Tabancayı kalbime dayadıktan sonra bir veya iki saniye bekledim. O anda mum da, masada, odamın duvarları da hareket etmeye, dalgalanmaya başladı. Hemen çektim tetiği. Rüyanızda bazen yüksek bir yerden aşağı düşersiniz ya da bıçaklarlar ya sizi veya döverler ama o anda bacağınızı karyolaya gerçekten çarpıp acıtmadıysanız, genelde olduğu gibi acıyla uyanmamışsanız, rüyanızda hiç acı duymazsınız. Benim rüyamda da öyle oldu. Hiç acı duymadım. Ama tabancamın patlamasıyla birlikte içimde her şey sarsıldı. Çevrem bir anda korkunç, zifiri bir karanlığa gömüldü. Kör olmuştum sanki. Taş kesilmiştim. Sert bir yerde sırt üstü yatıyordum. Hiçbir şey duymuyor, kıpırdayamıyordum. Çevremde birileri koşuşturuyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Yüzbaşı kalın sesiyle, ev sahibesi kadın cırlak sesiyle bağırıyordu. Sonra ansızın tekrar bir ara oldu. Kapalı bir tabutta götürüyorlar beni. Tabutun sallandığını hissediyorum. Bunu düşünüyorum. Birden öldüğüm, gerçekten öldüğüm düşüncesi ilk kez şaşırtıyor beni. Biliyorum bunu. Öyle olduğundan hiç kuşkum da yok. Görmüyorum hareket edemiyorum. Oysa hissediyorum, düşünüyorum. Ama çok geçmeden alışıyorum buna. Rüyalarımızda genellikle olduğu gibi bu durumu gerçek gibi algılamaya başlıyorum. İşte gömüyorlar beni. Herkes gidiyor. Yalnızım artık, yapa yalnız. Kıpırdamadan yatıyorum. Geçmişte beni mezara koyup üzerimi toprakla örteceklerini düşündüğüm zamanlar, mezarla ilgili olarak oranın yalnızca ıslak ve soğuk olduğu gelirdi aklıma. Şimdi de çok üşüdüğümü, özellikle ayak parmaklarımın buz kestiğini hissediyordum. Ama başka hiçbir şey hissettiğim yoktu. Kıpırdamadan öyle yatıyordum. Tuhaftır, bir ölünün bekleyecek bir şeyi olmadığını kabullenmiş gibi hiçbir şey beklemiyordum. Ama ıslaktı. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir saat mi, birkaç gün mü, yoksa birçok gün mü? Ama birden tabutun kapağından sızan bir damla su kapalı sol gözüme düştü. Bir dakika sonra bir tane daha. Aradan bir dakika geçtikten sonra üçüncüsü. Bir daha, bir daha. Her dakika bir damla düşüyordu. Birden büyük bir öfke doldu yüreğime. Ve aynı anda fiziksel bir acı hissettim. Merminin açtığı yara olacak, diye düşündüm. Ama damlalar kapalı sol gözümün tam üzerine dakikada bir düşmeyi sürdürüyordu. Ve birden seslendim bütün bunları bana yapana. Ama sesli olarak değil, çünkü hareket edemiyordum. Bütün varlığımla. Her kimsen, eğer varsan ve bu olanlardan daha mantıklı bir şey varsa, izin ver, burada aynı şey olsun. Saçma intiharım nedeniyle benden intikam alıyorsan, şunu bilesin ki, gelecekte başıma gelecek, hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak her türlü saçmalığa ve çirkinliğe, acılarım milyonlarca yıl sürse bile... ''Hiç sesimi çıkarmadan katlanacağım.'' Böyle dedikten sonra sustum. Yaklaşık bir dakika derin bir sessizlik oldu. Bu arada bir damla daha düşmüştü bile. Ama şimdi her şeyin kesinlikle değişeceğini biliyordum. Bütün varlığımla inanıyordum buna. Ve birden açıldı mezarım. Aslında kendiliğinden mi açılmıştı, yoksa kazmışlar mıydı onu bilmiyorum. Ama bilmediğim... Kop karanlık bir varlık almıştı beni oradan. Boşluğa çıkarmıştı. Birden gözlerim açıldı. Gece geç vakitti ve öylesine bir karanlık hiçbir zaman hiçbir zaman olmamıştı. Dünyadan çok yukarılarda gidiyorduk. Beni götüren şeye hiçbir şey sormuyordum. Bekliyordum. Gururluydum. Korkmadığıma inandırıyordum kendime. Korkmadığımı düşündükçe kendimle büyük gurur duyuyordum. Ne kadar süre gittiğimizi hatırlamıyorum. Bilemiyorum da. Her şey rüyada bir boşluğu karşıdan karşıya atladığınızda her zaman olduğu gibi oluyordu. Zamana da, doğa ve mantık yasalarına da uygun olarak. Yüreğinizin hayal ettiği noktada durursunuz. Hatırlıyorum. Karanlığın içinde ansızın küçük bir yıldız gördüm. Birden tutamadım kendimi. Çünkü hiçbir şey sormamaya kararlıydım. Sirius yıldızı mı bu? diye sordum. Beni götürmekte olan varlık, Hayır, senin eve dönerken bulutların arasından gördüğün yıldızdır o, dedi. Onun bir çeşit insan biçiminde olduğunu biliyordum. Çok tuhaftır. Hoşlanmamıştım o varlıktan. Dahası tiksiniyordum ondan. Tam bir yokluktu benim istediğim. Zaten bunun için intihar etmiştim. Gelin görün ki bir varlığın kolları arasındaydım şimdi. Elbette bir insan değildi bu varlık ama gene de bir varlıktı. Rüyanın tuhaf rahatlığı ve hafifliğiyle şöyle geçirdim içimden. Demek öteki tarafta da hayat varmış. Ama kalbimdeki gerçek... Ruhumun derinliklerinde var olmayı sürdürüyordu. Yeniden var olmam ve birlerinin geri çevrilemeyecek iradesiyle tekrar yaşamam gerekiyorsa, beni yenmelerini, küçük düşürmelerini istemiyorum diye geçirdim içimden. Yol arkadaşıma birden şöyle dedim. Senden korktuğumu biliyorsun, bu nedenle de küçümsüyorsun beni. İtiraf içeren, gururuma dokunan bu duruma dayanamamıştım artık. Küçülmemi yüreğime batan bir toplu iğne gibi hissediyordum. Ama cevap vermedi bu söylediğime. Ne var ki, birden küçümsenmediğimi, benimle alay edilmediğini, hatta bana acınmadığını, esrarlı, bilinmeyen, yalnızca beni ilgilendiren bir yere doğru gitmekte olduğumuzu hissettim. Yüreğimde korku büyüyordu. Suskun yol arkadaşımdan gelen acıma duygusunun içime akmakta olduğunu hissediyordum karanlık, bilinmez bir boşlukta gidiyorduk. Tanıdık o yıldızı da göremiyordum artık. Uzayda ışığı dünyaya binlerce, milyonlarca yılda ulaşan yıldızların olduğunu biliyordum. Belki o yıldızları bile gerilerde bırakmıştık. Yüreğimi hüzünle burkan, acıtan korkunç bir şey bekliyordum. Ve birden tanıdık, içimi titreten güçlü bir duyguyla sarsıldım. Birden karşımda bizim güneşi görmüştüm. Bunun bizim dünyamızı doğuran güneşimiz olamayacağını, bizim güneşimizden sonsuz uzaklarda olduğumuzu biliyordum. Ama nedense bunun bizim güneşimizin bir eşi olduğunu bütün varlığımla biliyordum. Heyecanlı, tatlı bir duygu çınlamaya başlamıştı içimde. Beni doğuran dünyamızın öz gücü yüreğime dolmuş onu canlandırmıştı. Ve hayatı, Mezardan sonra ilk kez hayatı hissediyordum. Birden aykırdım. Peki ama bu gerçekten güneşse, gerçekten bizim güneşimiz gibi bir güneşse, dünya nerede? Yol arkadaşım karanlıkta zümrüt gibi parlayan bir yıldızı gösterdi bana. O yıldıza doğru gidiyorduk. Evrende bu tür tekrarlar mümkün müdür yoksa? Doğanın yasası böyle midir? Oradaki de dünya ise bizimki gibi bir dünya mıdır? Tıpkı bizimki gibi mutsuz, yoksul ama paha biçilmez derecede değerli, sevilen, en kötü çocuklarında bile kendisine öylesine ıstırap dolu sevgi uyandıran bir dünya mı? İçimde terk ettiğim önceki öz dünyama bastıramadığım, heyecanlı bir sevgiyle sarsılarak bağırıyordum. Küçük düşürdüğüm o küçük kızın hayali gelmişti gözümün önüne. ''Yol arkadaşım, hepsini göreceksin.'' dedi. Sesinde anlaşılmaz bir hüzün vardı. Hızla yaklaşıyorduk gezegene. Önümde giderek büyüyordu. Büyük okyanusu, Avrupa'nın çizgilerini görüyordum artık. Ve o anda büyük, kutsal bir kıskançlığın tuhaf duygusu tutuştu yüreğimde. Böyle bir tekrar nasıl ve niçin olabilir? Nankör bir insan olarak kalbime bir kurşun sıkıp hayatıma son verdiğim... Fışkıran kanımın damlalarının kaldığı, geride bıraktığım o dünyayı seviyordum ben. Başka bir dünyayı sevemem. Evet, her zaman, her zaman sevdim ben o dünyayı. Belki o gece, ondan ayrılırken bile içimde her zamankinden daha büyük, dayanılmaz bir ıstırapla seviyordum onu. Bu yeni dünyada ıstırap var mıdır? Bizim dünyamızda bizler yalnızca ıstırap çekerek sevebiliriz. Yalnızca ıstırap çekerek. Başka türlü sevemeyiz. Başka türlü bir sevgi bilmeyiz. Sevmek için ıstırap çekmek isterim ben. Geride bıraktığım dünyamı, yalnızca o dünyamı gözyaşlarımla ıslatarak öpmek istiyorum şimdi. İçimi yakıyor bu istek. Başka bir dünyada yaşamayı da istemiyorum. Kabul de etmiyorum. Ama bu arada yol arkadaşım bırakmıştı beni. Ve ben birden kendim de farkına varmadan bu parlak güneşli, harika, cennet gibi öteki dünyada buldum kendimi. Sanırım bizim dünyamızdaki Yunan adalarından birinde ya da bu adalara yakın ana karanın sahilinde gibi bir yerdeydim. Oh! Her şey bizim dünyamızda olduğu gibiydi. Sanki her yerde bayram vardı. Büyük, Kutsal, görkemli bir bayramdı. Yumuşak, zümrüt gibi pırıl pırıl deniz sessizde şıpır diyarak vuruyordu sahile ve apaçık, neredeyse bilinçli bir sevgiyle öpüyordu kumları. Yüksek, güzelim ağaçlar tüm renklerini kuşanmışlardı. Sık sayısız yaprakları, inanıyorum buna, Sevgi dolu bir şeyler söylüyorlarmış gibi sakin, şefkatli hışırtılarıyla selamlıyordu beni. Her yer nefis kokulu çiçekler açmış bitkilerle doluydu. Kuşlar sürülerle uçuşuyorlardı havada. Korkmuyorlardı benden. Gelip omuzlarıma, kollarıma konuyorlardı. Sevimli, küçücük kanatçıklarını çırpıyorlardı. Nihayet gördüm bu mutlu dünyanın insanlarını. Tanıdım onları. Kendiliklerinden geliyorlardı yanıma. Çevremi alıyorlardı, öpüyorlardı beni. Güneşin çocukları, kendi güneşlerinin çocukları. Ah, ne iyiydiler. Bizim dünyamızın insanlarında böylesine bir güzellik hiç görmedim. Yansıması cılız da olsa, bize uzak bu güzelliği ancak çocuklarımızda. O da henüz çok küçük yaşlardayken görmek mümkün olmuştur. Bu mutlu insanların gözleri ışıl ışıldı. Aydınlık yüzlerinde zeka ve huzura varan bir bilinçle dop dolu olmanın ışıltısı vardı. Öte yandan neşeliydiler de. Sözlerinde, seslerinde çocuksu bir sevincin çınlaması duyuluyordu. Ah, onların yüzüne bakar bakmaz her şeyi anlamıştım. Her şeyi. Günahla kirlenmemiş dünyaydı burası. Günah işlememiş insanların yaşadığı dünya. Tüm insanlığın inandığı, günahkar atalarımızın daha önce yaşadığı söylenen cennete benzeyen bir cennetti burası. Yalnızca şu farkla, her yer bir cennetti burada. İnsanlar sevinçle gülümseyerek yaklaşıyorlardı bana. Yanıma sokuluyorlardı, okşuyorlardı beni. Evlerine götürüyorlardı beni. Her biri rahat olmam için çabalıyordu. Oh! Hiçbir şey sormuyorlardı bana. Ama her şeyi daha önceden biliyorlarmış gibi öyle geliyordu bana. Acılarımı hemen dindirmek istiyorlardı. Tekrar söyleyeyim, gördüğünüz gibi bir rüyaydı bu. Ama varsın bir rüya olsundu. Günaha bulaşmamış bu harika insanların sevgisi bir daha çıkmamak üzere yer etti içimde. Hissediyorum. ''Onların sevgisi şimdi de oradan doğru içime akmaktadır. Gördüm onları, gözlerimle gördüm. Tanıdım ve inandım, sevdim onları. Onlardan ayrıldığım için sonra üzüldüm de. Ah, onları tam anlayamadığımın o zaman farkındaydım. Çağdaş bir Rus aydını ve Petersburglu sıkıcı biri olarak bana, söz gelimi onların böylesine çok şey bilmelerine karşın bizdeki bilimlerden haberleri yokmuş gibi geliyordu.'' Ama çok geçmeden onların bilimlerinin bizim dünyamızdakine göre bambaşka inançlarla bütünleştiğini, beslendiğini, ayrıca hayata bakış açılarının da bizimkilere hiç benzemediğini anladım. Hiçbir şey istemiyorlardı ve sakindiler. Hayatı bizim gibi algılamaya yönelmiyorlardı. Hayatları doluydu çünkü. Bilgileri bizimkinden daha derin ve yüceydi. Çünkü biz hayatın ne olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Başkalarına nasıl yaşamaları gerektiğini öğretmek için hayatı anlamaya çalışıyoruz. Oysa onlar nasıl yaşanacağını bilim olmadan da biliyorlardı. Anlıyordum bunu ama neler bildiklerini anlayamıyordum. Ağaçları gösteriyorlardı bana. Ama onların ağaçlara besledikleri sevginin düzeyini anlayamıyordum. Bu tür varlıklarla sanki konuşuyorlardı. Hem biliyor musunuz? Onlarla konuştuklarını söylerken belki de yanılmıyorum. Evet, onların dilini öğrenmişlerdi ve inanıyorum, anlıyorlardı da onları. Bütün doğaya da böyle bakıyorlardı. Kendileriyle bir arada uyum içinde yaşayan hayvanlara da. Saldırmıyorlardı onlara. Sevgiyle kendilerine bağlanan hayvanları seviyorlardı. Yıldızları gösteriyorlardı bana. Onlarla ilgili anlayamadığım bir şeyler anlatıyorlardı. Ama hiç kuşkum yok, gökyüzündeki yıldızlarla aralarında yalnızca düşünsel değil, şöyle veya böyle canlı bir iletişim de vardı. Ah, onları anlamam için çabalamıyorlardı bu insanlar. Anlamasam da seviyorlardı beni. Üstelik onların da beni hiçbir zaman anlayamayacaklarını biliyordum. Bu yüzden kendi dünyamı anlatmayı denemiyordum onlara. Üzerinde yaşadıkları toprağa öpüyordum yalnızca. Bir şey söylemeden tapınırcasına seviyordum kendilerini. Onlar da fark ediyorlardı bunu. Onları tapınırcasına sevmeme izin veriyorlardı. Ama kendileri de çok sevdikleri için onları böylesine sevmemi, utana sıkıla karşılıyorlardı. Bazen sevgime nasıl bir sevgiyle karşılık verdiklerini düşündükçe, mutluluk gözyaşları dökerek ayaklarını öptüğümde benim için üzülüyor, acı çekiyorlardı. Kimi zaman şaşkınlık içinde soruyordum kendime. Nasıl oluyordu da bu insanlar benim gibi birini küçümsemiyorlardı? Benim gibi birinde kıskançlık, çekemezlik gibi duygular uyandırmıyorlardı. Kendini övmeye, yalan söylemeye pek düşkün bu ben hakkında hiçbir şey bilmedikleri bilgilerimden elimden geldiğince neden söz etmemeye çalışıyordum onlara? Şaşırtmak istemediğim için mi? Yoksa onlara olan sevgimden mi? Çocuklar gibi hayat dolu, neşeliydiler. Güzelim koruluklarında, ormanlarında dolaşıyor, güzelim şarkılarını söylüyorlar. Ağaçlarının ürünü hafif yiyeceklerle, ormanlarından topladıkları balla, sevgili hayvanlarının verdiği sütle besleniyorlardı. Yiyecek yiyecekleri için çok az ve hafif çalışıyorlardı. Aşk vardı aralarında ve çocukları oluyordu. Ama bizim dünyamızdaki gibi, insanlarımızın tümünün kendini kaptırdığı ve işledikleri, hemen bütün günahların tek kaynağı olan o çılgın şehvet düşkünlüğünü hiç görmedim onlarda. Çocukları olduğunda mutluluklarına bir ortak daha geldiği için seviniyorlardı. Aralarında tartışma da, kıskançlık da olmuyordu. Bunların ne olduğundan bile habersizdiler. Çocukları herkesin çocuğuydu. Çünkü... Hepsi bir aileydi. Ölüm var ama hemen hiç hastalık yoktu. Yaşlıları sessizce uykuya dalıyorlarmış gibi sessizce ölüyorlardı. Onlarla vedalaşan insanlar kutsayarak, gülümseyerek yolcu ediyorlardı onları. Ölmek üzere olanlar da aynı mutlu gülümseyişle vedalaşıyordu başucundakilerle. Böyle anlarda üzüntü, gözyaşı hiç görmedim. Yalnızca daha bir yoğunlaşmış heyecana varan bir sevgi gördüm. Ama sakin, dop dolu, gözde görülür bir heyecandı bu. Ölüleriyle öldüklerinden sonra bile iletişim içinde oldukları, dünyadaki birlikteliklerinin ölümle kesilmediği düşünülebilirdi. Hemen hiç anlamıyorlardı beni. Sonsuz yaşamla ilgili sorularım karşısında şaşırıyorlardı. Ama anladığım kadarıyla böyle bir yaşama öylesine kesin inanıyorlardı ki bu hiç sorun olmuyordu onlar için. Tapınakları yoktu ama bütün evrenle sarsılmaz, canlı, kesintisiz bir bütünleşmeleri vardı. İnançları yoktu ama doğanın yasaları gereği buradaki mutlu yaşam süreleri dolduğunda yaşayanları ve ölüleri için bütün evrenle daha geniş bir birlikteliğin başlayacağına inanıyorlardı. O anı sevinç içinde ama acele etmeden birbirlerine anlattıkları o birlikteliği kalplerinin derinliklerinde önceden seziyorlarmış gibi bekliyorlardı. Geceleri yatmaya gitmeden önce kendi aralarında uyumlu, canlı korolar oluşturmayı seviyorlardı. Bu şarkılarda o günün onlarda bıraktığı bütün duyguları anlatıyorlardı, yüceltiyorlardı o günü, vedalaşıyorlardı onunla. Doğayı, dünyayı, denizleri, ormanları yüceltiyorlardı. Birbirleriyle ilgili şarkılar yapmayı seviyorlar, bu şarkılarda çocuklar gibi övüyorlardı birbirlerini. Son derece sade şarkılardı bunlar. Ama yürekten geliyorlardı ve yüreğe işliyorlardı. Hem yalnızca şarkıyla kalmıyordu bu. Ömürlerini birbirlerini sevmekle geçiriyorlardı sanki. Bir çeşit, karşılıklı, topluca, genel tutkunluk gibi bir şeydi bu. Heyecanlı, coşkun şarkılarının bazılarını neredeyse hiç anlamıyordum. Sözcükleri anlamama karşın anlattıkları şeyi anlayamıyordum. Sanki aklım ulaşamıyordu ona. Oysa kalbim giderek daha çok anlıyor gibiydi. Onlara sıkça, bütün bunları daha önceleri de hissettiğimi, bu mutluluğu, güzel yaşamı, daha bizim dünyamızdayken kimi zaman ıstıraba varan bir iç sızısıyla hissettiğimi söylüyordum. Onların varlığından haberdar olduğumu, mutluluklarını rüyalarımda gördüğümü, onlarınki gibi bir yaşamı hayallerimde yaşattığımı, dünyamızdayken batmakta olan güneşe gözyaşları dökmeden bakamadığımı anlatıyordum. ''Bizim dünyamızdaki insanlara beslediğim nefrette her zaman acı vardı.'' diyordum. ''Niçin sevdiğim halde elimde olmadan nefret ediyordum onlardan?'' ''Niçin bağışlayamıyordum onları?'' ''Oysa onlara olan sevgimde ıstırap vardı.'' ''Neden nefret etmeden sevemiyordum onları?'' Dinliyorlardı beni. Anlattıklarımı akıllarının almadığını görüyordum. Ama onlara bunları anlattığım için üzülmüyordum.'' terk ettiğim insanların ne çok özlediğimi anladıklarını biliyordum. Evet, sevgi dolu bakışlarıyla yüzüme baktıklarında, onların yanında kaldığım sürece benim kalbimin de onlarınki gibi tertemiz olduğunu hissettikçe, ben de onları anlayamadığım için üzülmüyordum. İçimin hayat dolu olduğunu hissediyordum ve onlar için sessizce dua ediyordum. Şimdi gözlerimin içine bakarak alay edecekler benimle. Burada anlattığım kadar ince ayrıntıları rüyada görmenin olanaksız olduğunu, rüyamda sayıklamam sırasında kalbimin ürettiği duygulardan başka bir şey görmediğimi veya hissetmediğimi, geri kalanını da uyandıktan sonra kendi uydurduğumu söyleyecekler. Onlara belki gerçekten de öyle olduğunu söylediğimde, aman tanrım, Yüzüme bakarak nasıl kahkahalar atmaya başladılar. Ne çok neşelendirdim onları. Evet, o rüyanın bende uyandırdığı yalnızca bir duygu etkilemişti beni. Yaralanmış kalbimin akan kanında da yalnızca o duygu vardı. İşte bu yüzden rüyamdaki kişiler ve biçimler, yani rüyamda gördüğüm her şey öylesine uyum içindeydi ki, öylesine büyüleyici, güzeldi ve öylesine gerçekti ki, uyandıktan sonra kuşkusuz bundan ötürü onları bizim zayıf sözcüklerimize dökebilecek gücüm olmadı ve dolayısıyla bazıları beynimden silindi. Belki bu yüzden ben de ayrıntıları sonra bilinçsiz olarak kafamda uydurdum. Elbette bu arada ayrıntıları... Hiç değilse birazcık olsun anlatabilmek tutkusuna kapılıp bozmuş, değiştirmiş de olabilirim. Ama bütün bunların olmadığına inanabilmem mümkün mü? Belki de anlatabildiğimden bin kat daha güzel, aydınlık ve sevinç doluydu her şey. Varsın bir rüya olsundu bu ama bütün bunların olmamış olması olası değildi. Bakın bir gerçeği anlatacağım size. Bütün bunlar belki de bir rüya değildi. Çünkü o arada öyle bir şey, öylesine dehşet verici, gerçek bir şey olmuştu ki insan öylesini rüyasında göremezdi. Tutalım bu rüyamı kalbim yarattı. Ama sonra başıma gelen o korkunç olayı yaratabilecek güç demiydi kalbim. Öyle bir olayı kendim uydurabilir miydim veya kalbimin yardımıyla rüyamda görebilir miydim? Benim bu küçük ve kaprisli kalbimle işe yaramaz aklım Böylesine bir gerçeği açıklayabilecek düzeye yükselebilirler miydi? Oh, siz karar verin Şimdiye kadar sakladım bu gerçeği Ama artık açıklayacağım Olay şu ki Ben hepsinin ahlakını bozdum Evet, evet Sonunda hepsinin ahlakını bozdum bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Açık seçik hatırlamıyorum. Rüyam yüzyılların ötesine gitmiş ve üzerimde bir duygu bütünlüğü bırakmıştı. Yalnızca şu kadarını biliyorum. Onların günaha düşmelerinin suçlusu bendim. Ben oraya gidinceye kadar mutlu, günahla tanışmamış bu dünyaya iğrenç bir kurt gibi, ulusları silip süpüren bir veba mikrobu gibi kendi mikrobumu bulaştırmıştım. Yalan söylemeye alıştılar. Yalanı sevdiler. Yalanın çekiciliğiyle tanıştılar. O, Başlangıçta bu belki de şakacıktan, şımarıklıktan, oyun olsun diye masum bir biçimde bir atomdan başlamıştır. Ama bu yalan atomu kalplerine işledi. Hoşlandılar bu atomdan. Hemen arkasından şehvet düşkünlüğü doğdu. Şehvet düşkünlüğü, kıskançlığı doğurdu. Kıskançlık da zorbalığı. O nasıl olduğunu bilemiyorum. Hatırlayamıyorum. Kısa süre sonra, çok kısa bir süre sonra ilk kan aktı. Şaşırdılar, dehşete kapıldılar. Birbirlerinden ayrılmaya, uzaklaşmaya başladılar. Aralarında karşıt gruplaşmalar oldu. Serzenişler, sitemler başladı, ayıbı öğrendiler ve ayıbı erdem sayar oldular Onurla ilgili kavramlar edindiler, her grubun bir bayrağı oldu Hayvanlara eziyet etmeye başladılar ve bunun üzerine hayvanlar uzaklaştılar onlardan Ormanlara çekildiler ve onlara düşman oldular Birbirlerinden ayrılma, kopma çatışmaları, kişilik ve senin benim kavgaları başladı. Ayrı ayrı dillerde konuşur oldular. Acıyı tattılar ve sevdiler onu. Acı çekmek için yanıp tutuşuyorlardı. Gerçeğe yalnızca acı çekerek ulaşılabileceğini söylüyorlardı. O zaman dünya görüşleri de değişti. Kötü olduklarında bu kez kardeşlikten, insanseverlikten söz etmeye başladılar. Bu kavramları anladılar. Suçlu insanlar olduklarında adaleti icat ettiler ve onu korumak için bir takım yasalar koydular. Yasaları korumak için de giyotini kurdular. Ama azar azar neleri kaybettiklerini anlamaya başladılar. Bir zamanlar masum ve mutlu olduklarına inanmak bile istemiyorlardı. Hatta eski mutluluklarının olabilirliğine gülüyorlardı artık. O günlerin hayal olduklarını. O günlerin hayal olduklarını söylüyorlardı. Biçim olarak düşünemiyorlardı o günleri, hayal de edemiyorlardı. Ama çok tuhaf ve akıl almaz bir durumdu. Eski mutlu günlerine olan tüm inançlarını yitirmişken o zamanların masal olduğunu söylerken yeniden masum ve mutlu olmayı öylesine çok istiyorlardı ki çocuklar gibi yüreklerinin tutkusuna bırakıyorlardı kendilerini. Tanrısallaştırıyorlardı yüreklerinin isteğini, tapınaklar yapıyorlardı, gerçekleşmeyeceklerini bile bile. Ama gözyaşları dökerek, onlara tapınarak, yerlere kadar eğilerek idealleri ve arzuları için dualar ediyorlardı. Ne var ki kaybettikleri o masum ve mutlu günlerine dönmeleri olanağa doğsaydı veya biri çıkıp ansızın geçmişlerini gösterseydi onlara ve o günlere dönmek isteyip istemediklerini sorsaydı kesinlikle kabul etmezlerdi. Şöyle diyorlardı bana. Varsın yalancı, kötü ve hak hukuk tanımaz olalım. Biliyoruz. Bunun için de ağlıyoruz. Bunun için acılar çekiyoruz. Bunun için kendi kendimize işkence ediyoruz. Bizi yargılayacak olan, adını bilmediğimiz o merhametli yargıcın cezalandıracağından bile daha ağır cezalandırıyoruz kendimizi belki. Ama bilimimiz var bizim. Onunla gerçeği tekrar bulacağız ve gerçeği artık bilinçli olarak kabulleneceğiz. Bilgi duygulardan yücedir. Yaşam bilinci ise yaşamdan. Bilim akıl veriyor bize. ''Akıl yasaları öğretiyor, yasa bilgisi ise mutluluğu, mutluluktan da yüce bir şeyi.'' Bunları söylüyorlardı işte. Bu söylenenlerden sonra her biri başkalarından çok kendini sevmeye başlıyordu. Başka türlüsü de gelmez değerlerinden. Her biri kendi kişiliği için öylesine kıskanç olmuştu ki, başkalarının kişiliğini alçaltmak, küçültmek için uğraşmaya, yaşam amacının yalnızca bu olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kölelik çıkmıştı ortaya. Hatta gönüllü kölelik başlamıştı. Zayıflar sırf kendilerinden daha güçsüz olanları ezmelerine yardımcı olsunlar diye isteyerek güçlülere boyun eğiyorlardı. Gözyaşları dökerek bu insanlara gururlu olduklarını, ölçüyü ve uyumu kaybettiklerini, utanma duygusunu yitirdiklerini anlatmaya çalışan din adamları vardı. Alay ediyorlardı onlarla ya da taşlayarak öldürüyorlardı. Tapınakların eşiklerinden kutsal kanlar taşıyordu. Daha sonra şöyle düşünmeye başlayan insanlar görüldü. Herkesin başkalarını sevdiğinden çok kendini sevmeyi sürdürürken, aynı zamanda öteki inançların yaşam hakkına da engel olmayacağı ve hep birlikte uyumlu bir toplum içinde yaşayabileceği biçimde tekrar nasıl bir araya gelebiliriz? Bu düşünce birçok savaşa neden oldu. Savaşan insanlar bilimin, aklın ve kendini savunma içgüdüsünün insanları sonunda uyumlu ve akılcı bir toplumda birleşmek zorunda bırakacağını düşünüyorlar. Bu nedenle sürecin hızlandırılması adına akıllılar bu düşüncelerinin hayata geçmesine engel olmamaları için bütün akılsızları ve kendilerinin düşüncelerini paylaşmayanları bir an önce yok etmeye çalışıyorlardı. Ancak, Kendini savunma içgüdüsü hızla zayıflamaya başlamıştı. Sonra her şey yalnızca kendilerinin olsun diyen, ya hep ya hiççi mağrurlar, şehvet düşkünleri çıktı ortaya. Her şeye sahip olmak için zorbalığa başvuruyorlar, bunu başaramazlarsa kendilerini öldürüyorlardı. Ebedi huzur ve hiçlik uğruna yokluğu ve de kendini darmadağın etmeyi öğütleyen dinler doğdu. Bu anlamsız uğraş sonunda insanların yüzleri ıstırap belirtileriyle kaplandı. Bu insanlar acının, ıstırabın güzellik olduğunu, çünkü acıda düşünce olduğunu söylemeye, şarkılarında acıyı yüceltmeye başladılar. Ellerimi ovuşturarak dolaşıyordum aralarında. Onlar için ağlıyordum. Ama seviyordum da onları. Hem belki eskiden olduğundan, yüzlerinde acı ifadesi bulunmadığı, masum ve öylesine güzel oldukları zamandakinden bile fazla. Kötüleştirdikleri dünyalarını da sırf şimdi onda acı ve keder bulunduğu için, cennet olduğu zamankinden daha çok seviyordum. Ne yazık ki acıyı, kederi oldum olası severim ben. Ama yalnızca kendim için, yalnızca kendim için, Oysa onlar için ağlıyordum, üzülüyordum. Kendimi lanetleyerek, aşağılayarak kollarımı uzatıyordum onlara. Bütün bunları benim, yalnızca benim yaptığımı, ahlaksızlığı, bu mikrobu ve yalanı onlara benim bulaştırdığımı söylüyordum. Beni çarmıha germeleri için yalvarıyordum insanlara. Haç'ı nasıl yapacaklarını öğretiyordum onlara. Kendimi öldüremezdim. O kadar gücüm yoktu. Ama acıdan, kederden arındırmak istiyordum onları. Isdırap çekmeyi çok istiyordum. Kanımın son damlasına kadar bütün kanımın bu acılara akması için yanıp tutuşuyordum. Oysa onlar yalnızca alay ediyorlardı benimle. Sonunda bir meczup olduğumu söylemeye başladılar. Doğruluyorlardı beni. Yalnızca istedikleri şeyi elde ettiklerini, şimdi olan her şeyin olmamasının olanaksız olduğunu söylüyorlardı. Sonunda kendileri için zararlı olmaya başladığımı ve susmazsam beni tımarhaneye tıkacaklarını söylediler. O zaman içime öylesine bir hüzün çöktü ki, kalbim sıkışmaya başladı ve ölmekte olduğumu hissettim. Ölüyorum sandım ve o anda işte o anda uyandım. Ortalık henüz aydınlanmamıştı ama saat altı iyi geçiyordu. Aynı koltukta oturuyordum. Mum sonuna kadar yanıp bitmiş, sönmüştü. Yüzbaşının odasında herkes uyuyordu. Bizim evde pek görülmediği kadar derin bir sessizlik çökmüştü ortalığa. İlk yaptığım büyük bir şaşkınlık içinde ayağa fırlamak oldu. En önemsiz boş zamanlarımda bile hiç böyle olmamıştım. Söz gelimi hiç koltuğumda böyle uykuya dalmamıştım. Ayakta kendime gelmeye çalışırken birden önümde dolu, ateşe hazır tabancamı gördüm. Ama hemen uzağa ettim onu. Oh, hayat vardı artık, hayat! Kollarımı yukarı kaldırıp ebedi gerçeğe seslendim. Seslenmedim de ağlamaya başladım. Heyecan Ölçüsüz bir heyecan tüm varlığımı sarmıştı. Evet, hayat ve büyük gerçeği anlatmak. Gerçeği insanlara anlatmaya o anda karar verdim. Kuşkusuz yaşadığım sürece yapacaktım bunu. Anlatmaya gidiyordum. Anlatmak istiyordum. Ama neyi? Gerçeği? Görmüştüm onu çünkü. Gözlerimle görmüştüm. Olanca yüceliğiyle görmüştüm gerçeği. İşte o günden bu yana gerçeği anlatmaya çalışıyorum insanlara. Ayrıca benimle alay edenleri etmeyenlerden daha çok seviyorum. Bunun niçin böyle olduğunuysa bilmiyorum, açıklayamıyorum da, her neyse. Artık iyice dağıttığımı, şaşırdığımı söylüyorlar. Daha şimdiden şaşırmaya başladıysam ileride neler olur? Tam bir gerçek bu. Evet şaşırıyorum Dağıtıyorum İleride belki daha da kötü dağıtacağım Ve elbette Gerçeği en iyi biçimde nasıl anlatabileceğimi Yani hangi sözcüklerle Hangi yapacaklarımla Anlatabileceğimi buluncaya kadar Daha çok şaşıracağım Çünkü son derece Zor bir iş bu Şimdiden adım gibi biliyorum bunu Ama bakın ne diyeceğim Şaşırmayan kimse Var mıdır ki Bununla birlikte bilindiği gibi herkes aynı şeye doğru yürüyor. Hiç değilse en bilgesinden en aşağılık haydutuna kadar herkes ayrı yollardan da olsa aynı şeye yöneliyor. Eski bir gerçektir bu ama yeni bir yanı vardır. Şaşırmayıp da ne yapayım? Çünkü gerçeği gördüm ben. İnsanların dünyada yaşamayı sürdürerek... İyi ve mutlu olabileceklerini gördüm, biliyorum. Kötülüğün, insanın olağan özelliği olduğuna inanmak istemiyorum. Buna inanamam da. İşte benim bu inancımla alay ediyorlar. Ama nasıl inanmayabilirler bana? Gerçeği gördüm ben. Aklımla bulmadım onu. Gördüm. Gördüm ve o bütün canlılığıyla bir daha çıkmamak üzere içime yerleşti. Onu öylesine bütün, eksiksiz gördüm ki, onun insanların içinde olamayabileceğine inanamam. Öyleyse nasıl şaşırabilirim? Evet, elbette birkaç kez yanlış yola da sapacağım. Anlatmak istediğimi belki yanlış sözcüklerle anlatmaya çalışacağım. Ama bir an için yapacağım bunu. Canlı tanığım olduğum şey her zaman içimde duracak ve her zaman hatalarımı düzeltecek. ''Yanlış yola sapmama engel olacak.'' ''Hoo, oh, canlıyım, dincim, yolunda yürüyorum. Gerekirse bin yıl yürüyeceğim bu yolda.'' ''Biliyor musunuz, onları yoldan çıkardığımı, ahlaksızlaştırdığımı ilk başta gizlemek istedim. Ama hataydı bu. İlk hatam bu oldu işte. Ama gerçek... Yanlış yaptığımı fısıldadı kulağıma ve böylece yanlış yapmamı engelledi. Doğru yola çekti beni. Gel gelelim, cennete kavuşulmasının nasıl çabuklaştırılacağını bilemiyorum. Çünkü sözcüklerle anlatamıyorum onu. Gördüğüm rüyadan sonra sözcükleri yitirdim. En azından en önemli, en gerekli olanlarını. Neyse, olsun varsın. Yolumda yürümeyi sürdüreceğim. Durmadan, dinlenmeden gerçeği insanlara anlatmaya çalışacağım. Sözcüklerle anlatamasam da gözlerimle gördüm onu çünkü. Benimle alay edenler bunu anlayamıyorlar işte. Bir rüyaydı gördüğün, bir kara basan. Eh, mantık neresinde bunun? Oysa övünerek söylüyorlar bunu. Rüya mı? Rüya denen şey nedir? Aslında hayatımızda bir rüya değil midir? ''Dahasını söyleyeyim. Varsın, varsın hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey olsun bu. Cennet olmayacak olsun. Anlayabiliyorum bunu ama ben anlatmayı gene de sürdüreceğim. Oysa ne kolay bir şey bu. Bir günde, bir saat içinde her şey halledilebilirdi. Önemli olan kendini sevdiğin gibi başkalarını da sevmen. İşte bu en önemli olan. Hepsi bu işte.'' Bundan başka hiçbir şeye gerek yok. Doğru yolu hemen bulursun. Öte yandan, milyarlarca kez söylenen, tekrarlanan, benimsenen eski gerçek bu. Yaşam bilinci, yaşamın kendinden, mutluluk yasalarının bilinci, mutluluğun kendinden yücedir. İşte bununla savaşmak gerekir. Ben de savaşacağım. Herkesin yalnızca istemesi, her şeyin yoluna girmesine yetecektir. O küçük kızı aradım buldum. Yolumda yürüyeceğim. Yürüyeceğim. Son